Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. Bugün birlikte program hazırladığımız Aynur Tuncel arkadaşımız biraz rahatsız, biraz değil, ciddi rahatsız çünkü o küçük rahatsızlıklarda bile görevini ihmal etmeden gelir. Ama bugün konuğumuz başka bir avukat arkadaşım, meslektaşım Melike Polat. Melike Polat işte son günlerin e, kamuoyunda bilinen ve bir anlamda hukuk güvenliği açısından anayasa mahkemesinin kararları, mahkemelerin kararları açısından e, konuşulup tartışılan kriter bir e, e, hukuk olayı olarak görülen işte Altanlar Nazılacak e, dosyası ile ilgili e, kendisiyle konuşacağız. Çünkü Melike Polat e, Mehmet Altan ve Ahmet Altan'ın avukatlarından bir tanesi e, orada ile ilgili e, anayasal ve ulusal üstü düzenlemelerle ilgili e, çok iyi bir hazırlık yaptılar ama e, verilen karar e, mahkumiyet kararıydı e, ağırlaştırmış müebbet hapis cezası. Ee, ama bizim bugün e, Melikan'ın konuşacağımız konu e, Mehmet Altan'la ilgili e, tutuklu kaldığı süre ve tutuklu sebepleriyle ilgili Anayasa Mahkemesinin saptadığı ihlal karar. E, evet Melikan ihlal kararını. Anayasa Mahkemesi aslında birçok bir gazeteciyle ilgili bir örnek karar gibi vereceğini açıklamıştı. Öyle bir karar verdi ve aslında Anayasa Mahkemesinin verdiği bu kararda hem Ahmet Altan'la ilgili hem de Mehmet Alt, şey Nazlı Olacak'la ilgili yani gazetecilerle ilgili gazetecilikle ilgili. ...önemli saptamalar ve kriterler vardı. Ne, neydi, ne dedi Anayasa Mahkemesi? Kısaca bir anlatır mısınız? Ee, Anayasa Mahkemesi e, öncelikle dosyada soruşturma aşamasından e, o güne kadar... ...yani karar verildiği güne kadar var olan delilleri UYAP üzerinden incelediğini belirterek... ...başlamış kararına... ...yani o güne kadar toplanan bütün deliller... ...anayasa mahkemesinin incelemesinden geçmiş ve... ...kararda da tek tek... ...değerlendirilmişti... Ee, ...Mehmet Altan'la ilgili... ...var olan... E, ...deliller... ...işte bir gün önce... ...darbeden bir gün önce yapılan... ...Can Erzincan TV'deki televizyon konuşması... 2010 yılında yazdığı balyozun anlamı başlıklı yazısı ve darbeden sonra yazdığı tribülans başlıklı yazısı ana hatlardı. Ee, bunun dışında işte evinden çıkan bir dolar meselesi var. Bir HTS kayıtları ve üçüncü kişiler arasında yapılan BAYLOG konuşmalarında isminin geçiyor olmasıydı. Anayasa Mahkemesi bunların hepsini tek tek değerlendirdi. Kötüldü. Ee, kararın bize göre iyi olan ve diğer gazeteciler için de emsal teşkil edebilecek noktaları sık sık e, ahim kriterlerine göre ifade ve basın özgürlüğü vurgusu yapılmış olmasıydı. Ee, özellikle Can Erzincan TV'deki konuşmalara ilişkin kararında e, tutukluluk devam gerekçesi olarak programın tamamının işte Mehmet Bey'in konuşmalarının tamamının değerlendirilmeden e, bazı cümlelerin bağlamından koparılarak değerlendirilmesinin de e, aslında kişinin manipülasyona maruz kaldığını ifade etmişti AYM ve Canlı yayın sırasında yapılan konuşmaların işte insanlar tarafından değiştirilmesini, düzeltilmesini mümkün olmadığını ve bunun da göz önünde bulundurulması gerektiğini. ve Bütün bunlar bir yana bırakıldığında da zaten konuşmaların ifade ve basın özgürlüğü kapsamında kaldığını, herhangi bir e, soruşturma savcısının iddia ettiği gibi işte darbe çağrıştırıcılığı yapmak ve bunu sublimnel mesaj vererek yapmak olmadığını buna ilişkin savcının... E, ...inandırdığı bir delil de ileri süremediğini... ...bunun bir kanattan ibaret olduğunu... ...ifade etmişti. Savcının e, somut bir kanıt... ...ileri sürememesi ve bunun bir... E, ...kişisel kanı olduğu... E, ...şeklindeki... ...saptama... ...şu açıdan önemli sanıyorum. Çünkü... E, ...burada... E, ...tutuklamaya sevk edilmesi... Dilme aşaması, soruşturma aşaması. Soruşturmayı yürüten savcılık makamı ve savcılık makamının hazırladığı bir takım belgelerle de e, suç ceza hakimine tutuklama istemiyle gittiklerinde tutuklama kararı çıktı. E, bu iddiaları ileri süren savcıydı. Şimdi... Sizin söylediğiniz e, ve e, Anayasa Mahkemesi'nin değerlendirdiği delillerle ilgili e, konu şöyle bir açıklık getirmekte yarar var diye düşünüyorum. E, Anayasa Mahkemesi bireysel başvurular açısından ve e, tabii ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, bireysel başvurular açısından... E, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki düzenlenen veya güvencelenen hak ve özgürlüklerin ihlal edilip edilmediğini saplayacak. Ama mesela yerel bir mahkemenin kararının işte yargıtay gibi veya üst bir mahkeme gibi e, e, olağan ve olağanüstü Kanun yolu gibi incelemesini yapmayacak. Yani dosyada aslında anayasa mahkemesi bu bireysel başvuru dediğimiz yöntemle kendisine gelen dosya üzerinden dosyanın delillerinin doğru tartışılıp tartışılmadığını incelemeyecek. Ama yani burada yerindelik denetimi yapmayacak. Ama burada zaten suç olarak... E, Ahmet Altan, Mehmet Altan işte Nazlı Ilıcak ve diğer gazetecilere yöneltilen e, suçlamaların kendisi kriminal bir olay değil. Yani bir cinayet değil. Bir sahtecilik olayı değil. Bir işte diyelim ki silah aktarma olayı bir bombalama olayı veya 15 Temmuz gibi bir e, silahlı Kalkışma sırasındaki eylemlerden birine katılma eylemi değil. O zaman mahkeme böyle eylemler olsaydı siz bu adli tıp raporunu doğru değerlendirmemişsiniz. Bu tanıkların beyanları böyle demiyor. İşte bu görgü tanıkları böyle parmak izleri, ekspertiz raporları bunları anayasa mahkemesi değerlendiremeyecekti. Ama çok açık bir şekilde... Anayasa Mahkemesi'nin sizin de söylediğiniz özellikle soruşturma evresine ilişkin e, savcının iddiaları, gösterdiği kanıtlar ve sonuçta bunlarla birlikte verilen tutuklama kararının kişi özgürlüğü ve güvenliğinin ihlalini saplıyor. Çünkü değil mi Anayasa Mahkemesi e, bu, bu vakaların aslında doğrudan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile hatta, bizim anayasamızla güvencelenen ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü kapsamında kalması nedeniyle bunlara değinmiş. Bu nedenle e, bir yerindelik denetimi yaptığı söylenemez e, Anayasa Mahkemesi'nin. E, oysa e, işte başta eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şimdi e, hükümet sözcüsü olarak konuştu. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla ilgili doğrusu daha belki adalet Bakanlığı'nın kimliğine işte hatta siyasi kimliğe uygun olmayan bir üslup kullanaraktan adeta bu Anayasa Mahkemesi kararını uymayın şeyinde uyarısında bulundu. Yani bugünkü koşullarda bu uyarıdan sonra Anayasa Mahkemesi kararının şey Anayasa Mahkemesi kararına karşın genel mahkemelerin e, çok farklı bir karar vermesi e, çok zor. Ama e, bir ayrık oy var. E, öncelikle Anayasa Mahkemesi kararı ile ilgili saplanan diğer e, önemli konulardan isterseniz sizin üzerinde durmak istediğiniz konu varsa onu söyleyelim. Sonra da e, tutuklama e, kararının devamına ilişkin Heyette bir üyenin muhalefeti ve onun gerekçesini konuşalım. E, şunu söylemek istiyorum. Evet anayasa mahkemesi bir yerindelik denetimi yapmadı. E, aslında yapılması gereken şey tutuklama koşullarının var olup olmadığını tespit etmekte. Çünkü kişi e, hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlalini ancak bu tespitlerden yola çıkarak kanaat getirebilirlerdi. Ve dolayısıyla Mehmet Bey'in e, işte... Anayasal düzeni değiştirme teşebbüs suçunun e, işlediğine dair kuvvetli delil olarak gösterilenlerin ne olduğuna dair e, ya da nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair e, güzel bir karar çıktığını düşünüyoruz. Bu gerçekten de gazeteciler için yani bu kapsamda çünkü çok fazla daha dosya var AYM önünde bekleyen ve... E, AYM zaten sizin dediğiniz gibi hatta yani bizzat e, Sayın Rühtü Aslan kendisi açıklamıştı. Birkaç pilot karar vereceğiz gazeteciler için ve bu emsal teşkil edecek. Gazeteciler şeyi. işte diğer e, şeyler e, bireysel başvuru için mesela e, e, gazetecilerin dışında yapılan başvurular görevden alınmalar e, konusunda da bir e, şey... Ee, ...örnek kararlar... ...kriter kararlar vereceğini söyledi... ...bu da sanıyorum... E, ...gazetecilerle ilgili verdiği... ...kriter kararlardan birisi bu... ...evet... ...evet burada... E, ...daha önce... ...işte anayasal düzeni değiştirmeye... ...işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin... Işte ...görevini yapmasını engelleme ve... ...keza hükümetin aynı şekilde... E, ...bu suçların... E, ...hangi delillerle işlenmesinin var olduğunu kabul edilebileceğine dair başka kararlar vardı. Bunlar başka işte yani mesleği gazeteci olmayan, asker olmayan insanlara ilişkinde böyle kararlar gördük ama bu işte bu 15 Temmuz'la ilgili verilen ilk gazeteci kararlarından bir tanesiydi ve bunun işte kanuni düzenlemesinin işte cebir şiddet unsurunun tartışıldığı ve yani bir Mehmet Bey'in diyeyim e, gazetecilerin aslında e, suçun işte işlenmesine elverişli vasıta olup olmadığına kadar hani uzanmasa da yerindelik denetimi bakımından e, sadece müvekkilim bu delillerle bu suçu işlemiş olup olmayacağını böyle bir kısaca değerlendirip tutuklulukla ilgili kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkının bu sebeplerle nasıl ihlal edildiğini çok tutukluluk güzel anlatan bir kadardı. Tutukluluk için gerekli olan birincisi e, yani kuvvetli suç şüphesinin e, olup olmayacağı konusunda sanıyorum bunları da değerlendirdi. Yani suçun unsurlarından daha çok tutukluluk için gerekli olan kişi özgürlüğünü ve güvenliğini düzenleyen e, madde açısından e, bunun e, yeterli kuvvetli suç şüphesi olup olmayacağı açısından bunları değerlendirdi. Evet. Tam aslında bunu söylemeye çalışıyorum. Yani bir tane somut örnekten bahsedeceğim dosya kapsamındaki Mehmet Altan'ın evinden bir dolar çıkmış olması ve bir dolar işte biliyorsunuz Fethullah Gülen'in örgüt üyelerine işte destekleme ya da işte onların manevi inancını arttırmaya yönelik verdiği bir delil diye bakılmaya başlandı. Bunu 15 Temmuz sonrası öğrendik ve Mehmet Bey'in evinden çıkan bir dolar içinde aynı iddiayı soruşturma savcısı gündeme getirmişti. Ee, ...biz başından beri hep bir, bir şeyi anlatmaya çalıştık. O bir dolarlar Mehmet Bey'in çalışma odasının çekmecesinde ve birçok başka yabancı para birimiyle... ...birçok başka dövizle birlikteydi ve sadece bir dolar içinden çekilip el koyma işlemine tabi tutuldu. Ve anayasa mahkemesinin işte bu kuvvetli suç şüphesinden bahsederken... ...yani müvekkilin e, profesör olduğu, bir kım görevlisi olduğu ve işte gerek konferanslar işte gerek iş için hatta seyahat için dahi e, ki bizim bunları da e, delillerini sunduk. Hani ayda birkaç defa yurt dışına çıkan gelen seyahat eden bir insan olduğunu ve bu paraların da bu seyahatlerden kalmış olduğunu ifade ettik ve e, kararın iyi noktası şurasıydı yani müvekkilin ifadelerinin hayatın olağan nakışına uygun olduğunu, hayat e, yani bunca zamanki hayat pratiği bakımından da değerlendirildiğinde uygun olduğunu ve bunun aksine müvekkilin ee, i̇şte Fethullah Gülen'in öğrencisi olduğu için bu bir dolar evinde tuttuğuna dair başka bir kanıtın inandırıcı kanıtın olmadığını ve tutukluluğa gerekçe yapılamayacağını. Bu, bunu bu minvalde tartışan bir karardı sizin söylediğiniz gibi. Yani bu en somut örneklerden bir tanesiydi aslında karardaki. Şimdi <gülüyor> ee, anayasa mahkemesi bu karar verdi ve açıkladı. Ee, bu karardan sonra siz e, bu karar e, yasal düzenleme çerçevesinde anayasal düzenleme çerçevesinde yerel mahkemenin önüne gelince yerel mahkemeden tahliye istediniz. Tahliye de önce e, sanıyorum e, yani dosyayı siz bildiğiniz için söylüyorum. Resmi gazetede yayınlanmadığı bunun gerekçesiyle mi reddi olduğu e, gerekçesi ilk redd Tahliye, yani böyle bir tutuklulukla ilgili ihlal saptamasına rağmen Anayasa Mahkemesi e, ilk red kararının gerekçesi nasıldı? O şöyleydi. O günü çok net hatırlıyorum. Çünkü e, en azından benim bildiğim e, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun açıldığı tarihten itibaren ben böyle bir e, durumu hiç duyduğumu hatırlamıyorum. İşte AYM'nin böyle ihlal kararına rağmen... E, ...tahliye bilinmemesini... ...hiç görmemiştim gerçekten. Çok iyi hatırlıyorum... ...kararı biz televizyondan... ...öğrendik e, ve... ...bir yani... ...derhal adliyeye gidip e, mahkeme... ...heyetine ta, yani karar doğrusunda... ...tahliye kararı verilmesi... ...talepli bir dilekçe iletmek... ...istedim ama mesai saati bitmişti... E, ...ve... ...ben... E, ...saat akşam 10'a kadar... ...hiç bir muhatap bulamadım ama... ...adliyede bekledim çünkü... Yani tahliye edildiğine ona inancım sonsuz asla aksini görmemiştim çünkü o güne kadar. E, saat 10'da önce kalem çalışanları geldiler ve çok açık biçimde şey söylediler bize. E, mahkeme heyetinin talimatı olduğunu böyle bir karar gerçekten var mı yok mu bir kontrol edin diye bizi gönderdiler dedi. Bizim e, böyle bir karar varsa biz onları arayacağız ve gelecekler dedi. Yaklaşık bir saat sonra heyet üyeleri geldi. E, bu sırada bize e, AYM'den kısa karar meyle de geldi. Ve e, mahkemeye de uyap aracılığıyla kısa kararın gönderildiğini de bize bildirdiler zaten bu meyle. E, mahkeme kaleminden bunu söylediler değil mi? Evet, evet. Biz bunu bu, orada teyit ettik. İşte dediğim gibi bir saat sonra e, heyet geldi. bir e, işte müzakereye çekildiler. E, daha sonra kararı işte alırsınız kalemdeki arkadaşlardan deyip gittiler ve Kararı aldığımız ilk gerekçesi şuydu, e, kararın henüz resmi gazetede yayınlanmamış olması sebebiyle e, kararın gerekçelerinin ne olduğu tarafımızdan öğrenilemediği için işte bu aşamada tahliye talebinin reddine ve e, gerekçeli karar e, tarafımıza gönderildiğinde de e, bunun resen değerlendirileceğinin işte e, Mehmet Altan müdafilerine bildirilmesine. Tam olarak kararda bu yazıyordu ve bu esnada Bu o gün çok konuşulduğu için e, Aklıma geldi şimdi Anayasa Mahkemesi resmi Twitter hesabından Bir tweet attı aynı saatlerde Mehmet Altan başvurusuna ilişkin Gerekçeli karar resmi istemizde Yayınlandı diye ki aynı gün e, Şahin Alpay ve Turhan Günay'ın karar yayınlanmıştı Her üç kararını da Gerekçeli kararının yayınlandığına dair tweet atmışlardı Ve bu bizim elimizde vardı Fakat mahkeme aynı saatlerde ee, anayasa Mahkemesi'nin resmi sitesine dahi bakmadı mı diyeyim bilemiyorum ama böyle bir karar verdi ve biz e, o gün öyle elimiz boş bir şekilde adliyeden çıkıp döndük. Şimdi yani Anayasa Mahkemesi'nin kararları işte e, bir kanunla ilgili, kanun hükmünde kararname ile ilgili e, usulüne uygun yapılmış başvurular sonucunda verilmiş bir iptal kararı olabilir, söz gelimi işte anayasanın 153. maddesine göre mahkemelerde görülen bir dava sırasında hukuk mahkemeleri de olabilir, ceza yargılaması da olabilir, hatta idari yargı da olabilir. Burada bir kanun hükmünün, bir cümlesinin hatta ya da kanun hükmünde kararnamenin, anayasaya aykırılığı iddia edildiğinde de bu ciddi bulunarak veyahut da mahkemece böyle görülerek anayasa mahkemesine gönderildiğinde de karar verilir ve bunlar iptal kararları ancak yayınlandıktan sonra gerekçeli yazılmadan zaten açıklanamayacağı için gerekçesi de yazıldıktan sonra açıklanır ve ee, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar kesindir. Ama bizi, mesela burada bizi ilgilendiren asıl konu 153. maddenin 6. maddesi. Şöyle diyor, Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama parlamentoyu, yürütme hükümeti ve hükümete bağlı bütün idari yani merkezi ve yerel idari birimlerini ve yargı organlarını. Yani bu yargı organları da işte e, Ali yargı olabilir, idari yargı olabilir, işte Sayıştay olabilir, e, Danıştay olabilir, Temiz Mahkemesi olabilir. Yani yerel mahkemede, Düsül Hukuk Mahkemesi olabilir, hepsi olabilir. Bütün bunları e, bağlayacağı gibi kişileri de gerçek kişilerde, tüzel kişilerde bu tüzel kişiler işte özel hukuk tüzel kişiler olabilir, e, kamu tüzel kişiler olabilir, hepsi de olur yani. Bunları bağlayacağını söylüyor. Şimdi e, e, verilen e, Altanlar Kararı dediğimiz e, işte Nazlıcan e, şeyden zaman gazetesinden iki e, gazetecinin işte samanyolu TV'nden bir sunucunun e, ve bir reklam e, işte canın yargılandığı bu dava içerisinde özellikle e, bu basın e, kanadı basın ayağı diye nitelediğimiz e, Nazlıcak Ahmet Altan, Mehmet Altan'la ilgili bu kararın e, diğer bütün basın mensuplarına ve gazetecilere de örnek olacak karar niteliğinde olduğu Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından zaten açıklanmıştı dediniz. Ve e, Anayasa Mahkemesi'nin bu tutuklama ile ilgili verdiği karar nedeniyle e, mahkumiyet konusunda bu davada mahkumiyet konusunda hepsinin yani 309'dan mahkumiyeti konusunda oy birliğiyle ama tutukluluğun devamı konusunda oy çokluğu ile e, karar verildi. Şimdi burada ilginç olan konu yani belki izleyicilerimizin dinleyicilerimizin e, anlamakta güçlük çekebilecekleri bir konu ama zaten açık radyo dinleyicilerinin hepsinin çok dikkatli titiz. Birçok yani kendi e, çalışma e, ve e, düşünme alanlarında olmasa bile e, bu ayrıntılarla ilgilendiğini biliyoruz ama yine de onu ifade etmek istiyorum. Şimdi tutukluluğun devamı konusunda ayrık oy kullanan, muhalefet oyu kullanan üye mahkumiyet konusunda oy birliğine katıldı. Tam işte tam da burada... E, usulü ve teknik bir konu ortaya çıkıyor. Diyor ki, bu tutukluğun devamı konusunda, Mehmet Altan'ın tutukluğunun devamı konusunda muhalefet eden uya, üye diyor ki, aslında e, Anayasa Mahkemesi yerindelik denetimi yapmadığı için deliller konusunda yerel mahkemelerin vereceği kararları önceden ipotek altına alma durumu olmadığı için ee, biz sadece tutuklama konusundaki ihlale bakarız ve bu karar istinad mahkemesi gidinceye kadar işte sonradan temiz mahkemesine gidinceye kadar tutukluluğun hukuka aykırı olduğunu tespit eden mahkeme kararını, anayasa mahkemesi kararını uyalım ama bu benim mahkumiyet konusunda dosyadaki delillere göre e, verilen karara katılmamı engellemez diyor. Yani mahkumiyet kararında oy birliğiyle ama tutukluluğun devamı konusunda e, oy çokluğuyla böyle bir karar verilmiş oluyor. Şimdi özetle bu e, tutukluluğun devamı konusunda ayrık oy kullanan üyenin gerekçelerini bize bir kısaca anlatabilir misiniz? E, şuradan başlayacağım ben onu anlatmaya. E, bu az önce bahsettiğim işte, tahliye kararının çık. Çıktığı... Daha doğrusu özür dilerim. Anayasa Mahkemesi kararının çıktığı gün e, biz işte gelen mahkemeye başvurduğumuzda işte resmi gazete kararını bekleyeceklerini ifade etmişlerdi. Bu aslında burada Anayasa Mahkemesi iç tüzüğünü çok açıkça düzenlenmiş. Yani her bireysel başvuru kararının resmi gazetede yayınlanması zorunluluğu yok. Yalnızca pilot ve ilki kararlarının yayınlanacağına dair bir düzenleme var ama... İşte bunlar ilke kararlardır, şunlar böyledir diye bu, bunların hangisi olduğunu biz tespit etmiyoruz. Ama biz bu konuda başta da söylediğim gibi Zühtü Aslan'ın söylemlerinden yola çıkarak Mehmet Altan kararının ilke kararı olduğunu biliyoruz. Ama bu yerel mahkemenin resmi gazetede yayınlanmasını bekleyelim ee, ...kararının bu bağlamda yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum ki biz bunu mahkemeye ilettik. Yani zaten zorunluluğu yok dediğiniz gibi bu bir iptal kararı değildi. Art artık yani resmi sitesinde bu karar gerekçesiyle yayınlanmış. Evet. İhlali tespit eden karar. Yani davanın esasıyla ilgili bir başvuru değil ama tutukluluğun tutuklulukla ilgili bir ihlal tespit etmiş... ...ve bunu da gerekçesiyle resmi sitede yayınlanmış. Evet zaten sonra bu karar yani kararın gerekçeli hali e, hem bizim tarafımızdan mahkemeye sunuldu. Hem de anayasa mahkemesi tarafından işte Uyap üzerinden mahkemeye gönderildi. E, i̇şte bu e, olaydan sonra e, mahkeme yeniden bir e, karar aldı ve işte bahsettiğiniz gene üyenin muhalefet şerhiyle birlikte verilen karar şöyleydi. E, yani... ...başkan ve diğer üye hakim... ...anıyorsa mahkemesinin... ...işte esas incelemesine... ...girdiğini, yerindelik denetimi... ...yaptığını, böyle bir yetkisin olmadığını... ...ve mahkemenin... ...yetki aşımı yaparak... ...davanın delillerini... ...takdir etmeye... ...yelten dini yani. ve tartışmaya... ...evet... ...ve... ...en nihayetinde de... ...çok çarpıcı olan cümle bence buydu... ...biz... E, bu karara uyarsak zaten ihsa sırayı bulunuruz ve e, mahkumiyet kararı vermek istesek veremeyiz bu karara göre diye bir e, cümlede geçiyordu kararda. E, gene muhalefet şerhi veren üye hakim ise e, aslında anayasa mahkemesinin gerekçelerine katılmadığını da belirtmekle beraber o zamanki kısa kararda e, ancak işte anayasa 153'e göre ve e, anayasanın işte kuruluş ve yargılama usul yasası 52'ye göre 50. Evet. maddesinin 2. fıkhasına göre. Evet, bu kararın kesin olduğunu ve e, Mehmet Altan'ın e, tutukluluğunun e, bir kişi güvenliği ve hürriyet hakkını ihlal ettiğini ve bu ihlalin de giderilmesinin ancak tahliye kararıyla mümkün olabileceğini belirtmiş ve bu nedenle tahliye edilmesi gerektiği yönünde oy kullanmıştı ancak ne yazık ki tabii yeterli olmadı ve oy çokluğu tutukluğunun devamına karar verdi. Şimdi biz yine bir müzik arası verdikten sonra son karardaki ayrık oyu tekrar konuşmaya devam edelim. Evet bir at Başımızda karar Tüter, dumanlar tüter Lal olmuş bülbüller, baykuşlar öter Hazan oldu bakşa, bakşa bira. Yanaqyanlarında benim anam yüzü gülmesin, yüzü gülmesin. Hazan oldu bahçem, hazan oldu bahçem. Bir anebalar. 94.9 Açık Radyoda Hukuk Güvenliği Programındayız. Bugünkü konumuz avukat Melike Polat Altanlar kararındaki özellikle koruma tedbiri olan tutuklulukla ilgili Anayasa Mahkemesini, bunun yerel mahkeme tarafından uygulanışı ile ilgili göze çarpan özellikleri farklılıkları mahkûmet kararı ile ilgili. E, muhalif üyenin e, özellikle Mehmet Altanla ilgili e, karar tutukluğun devam kararı konusundaki e, muhalefetini ve bunun hukuki anlamını konuşmaya devam ediyoruz e, şimdi ilk e, yargılama sürerken e, anayasa mahkemesinin bu tutuklama ile ilgili ki tutuklamalı işte ceza muhakemesi hukuk açısından ve ceza bizim ceza muhakemesi kanunu açısından bir koruma tedbiri adli kontrol gibi diğer birçok ceza yargılaması tedbiri gibi çok önemli koruma tedbirlerinden biri bu konuda tedbir koruma tedbiriyle ilgili anayasa mahkemesinin verdiği ihlal kararının uygulanması konusunda bu üye ayrık üye oy kullanan üye ısrarda bulunmuştu. Son kararda da aynı gerekçelerle ama asıl önemlisi verilen yani ağırlaştırmış ve bir tapis cezası konusunda mahkumiyete ortak imza atmışken ve ...tutukluluğun devamı konusundaki kararı muhalifet etmesinin önemini konuşuyorduk. Ee, o, evet, orada e, önce e, e, muhalif üye ayrı koyunda 153 sonra işaret ediyor. Arkasından Ceza e, Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Yargılama Usul Yasasının 50. maddesine işaret ediyor. Onlar bir kere daha bir şey yapalım. E, 153'te ne diyordu? Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir. E, hatta e, iptal kararlarının gerekçesi yazılmadan açıklanamaz diyor. Ama buradaki tedbir korunsundaki karar da gerekçeleriyle açıklandı. Anayasa Mahkemesi kararlarının resmi gazetede hemen yayınlanacağı ve yasama, yürütme ve yargı organlarını ...idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağını söylüyor bu muhalefet e, oyunda. Ayrıca bir de özellikle bireysel başvurular açısından anayasa kuruluş ve yargılama Usul yasasının... E, ...biraz evvelki anayasaydı pardon... E, ...anayasa e, 52. maddesini atıf yapıyor. Neydi 50. madde? Bir onu izleyicilerimize aktaralım 52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 Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme anayasa mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar verir. Evet bu e, genel bir düzenleme e, yani anayasa mahkemesine bireysel başvuru konusunda e, yapılan başvurular ilke olaraktan e, yerel mahkemelerdeki bütün süreçler tamamlanıp e, karar kesinleşip e, olağan kanun ile denetimler tamamlanıp e, karar kesinleştikten sonra anayasa mahkemesine başvurabiliyoruz ve anayasa mahkemesi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararı verirse hem ceza yargılamasında hem de Hukuk yargılamasındaki yasal düzenlemeler çerçevesinde bu bir e, yeniden yargılama sebebi kabul ediliyor. Hatta e, soruşturma evresinde bu kesin kararlar bir anlamda e, yeni delil kabul edilerek e, takipsizlik karar verilmişse yeniden soruşturma açılmasının önünü açıyor. E, yerel mahkemeler burada durumu değerlendiriyor. Diyor ki yani bu tazminatla bu ihlal giderilebilir kesinleşmiş kararlar açısından. Yani davanın esası hakkında verilen kesinleşmiş kararlar açısından tazminatla giderilebilir. Tazminatla giderilemeyecek bir zararda olduysa yeniden yargılama yolu açılabilir. Ama burada henüz daha e, davanın esası hakkında bir e, kesinleşmiş karar yok. Ama e, Anayasa Mahkemesi tutuklama tedbiri konusunda, ceza muhakemesi tedbiri konusunda e, bir karar vermiş. Bu kararda kesin, bu ihlal kararı kesin buna e, uymak gerekir. Ve bu ihlal ancak böyle giderilir diyor. Sanıyorum onu şeyin, e, gerekçesinin, muhalefet oyunun gerekçesinin sonunda ifade ediyor. Onu bir isterseniz bir açık Tekrar bir okuyalım yani nasıl diyor onu. Evet, ifadesi aynen şöyle üye hakimin, muhalif üye hakimin. Ee, öte yandan koruma tedbiri, tutuklama konusunda kişi hürriyeti e, bakımından tutukluk gibi ağır ve icraî bir sonuç mevcut olduğundan bu konuda anayasa mahkemesinin karar verebileceği ortadadır. Zaten varsayım olarak her derece yargı makamının teorik olarak e, işinin en adil hükmü vermek olduğu da ortadadır yani anayasa mahkemesinin e, tutukluluğun e, ağır ve icrahi bir sonuç doğuran bir koruma tedbiri olduğunu ifade ederek mahkemenin bu konuda karar verebileceğini ve bu yetkisinin kabul edilmesi gerektiğini ifade etmiş üyerek. E, evet, yani burada e, ilginç olan ve önemli olan e, mahkumiyet kararına oy birliğiyle imza atan yargıcın Anayasa Mahkemesi'nin e, kararlarına uyulma zorunluluğu... ...anayasa mahkemesi kararlarının bütün devletin bütün e, erklerini... ...yasama, yürütme, yargı ida veya işte yürütmeye bağlı... ...idari makamları, kişileri bağladığını e, ifade ettiği için... ...anayasanın e, 153. maddesinin buna uyulmanın zorunluluğunu işaret ediyor... Ve bu Anayasa Mahkemesi kuruluş ve yargılama usulü yasasının 50. maddesinde de bu şekilde ifade ediliyor diye belirtiyor. Ee, şimdi bu kadar açık bir düzenleme ve üyelerden birinin bu kadar açık bir gerekçesine karşın e, Mehmet Altan'ın ve örnek olarak e, emsal kararı olarak gösterilebilecek bir karar olduğu için de Ahmet Altan'ın ve Nazlı Alıca'nın tutukluluklarının ki zaten o anayasa mahkemesinde onlara da işaret ediyor değil mi? Ee, devamı bir anlamda e, anayasanın 153. maddesinin son fıkrasına aykırı görünüyor. Şimdi e, anayasa mahkemesinin bu düzenlemesi anayasanın diğer düzenlemeleri anayasanın 90 son cümlesiyle ulusal üstü insan hakları sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin uygulamalarından kaynaklanan e, işte e, denetim mekanizmalarının verdiği kararlarda ki söz gelimi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları e, çok bağlayıcı, bizi bağlayıcı. E, hatta bu insan hakları sözleşmelerinin Türkiye'de çıkarılan herhangi bir meclisin kanunu ya da kanun hükmünde kararname e, bakanlık kurulu tarafından çıkarılan e, anayasaya aykırı ileri sürlebilmesine rağmen bu insan hakları sözleşmesinin anayasaya aykırılığı ileri sürlemiyor ve e, anayasaya aykırılığı ileri sürlemeyen bu sözleşmeler ve bu sözleşmelerle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da hukuken bizi bağlayıcı. Buna karşın e, bu e, yani Altanlar kararıyla mahkemece göz önünde tutulmadı. Bu arada mahkemede <gülüyor> ilginç bir olay olmuştu. Olay gerçekleşti diyelim. Ee, savunma sırasında yani bu karar verilmeden evvel e, avukat arkadaşlardan birisi e, dedi ki yani bu anayasa mahkemesi kararlarına uymuyorsunuz. Bu adalete aykırıdır. işte vicdana aykırıdır. Hatta Allah'ın adaletine de aykırıdır. Yani buna bu adalete uymazsanız işte bunun müeydeleri vardır gibi bir şey söyledi. Onun üzerine mahkeme başkanı da dedi ki bırak onları dedi. Burada anayasa, biz anayasaya göre hareket ediyoruz dedi. Daha sonra işte bütün savunmalar bitti. Ee, son sözler soruldu. Ve son sözleri herkes sırayla e, ifade ederken Mehmet Altan'ın bu konuda bir şeysi vardı. Açıklaması vardı hatırlıyor musunuz? Evet. Son sözünü söylerken mahkemeye bir şey dedi bu. E, yani biraz bedduamsı bir açıklamada bulunan avukat arkadaşın e, sözünü e, anayasa uyarısıyla kesen başkanı karşı ne demişti? Evet güzeldi bu. Belki de anayasanın e, uygulanması gerektiğinin ama uygulanmamasının da en büyük e, mağduruydu kendisi. Evet Mehmet Bey mahkemeye şey dedi. Bu söylediğiniz çok hoşuma gitti. Evet anayasanın e, uygulanması benim de en büyük talebimdi. Benim hakkımda da anayasanın mahkemesi karar vermişti. Ben de sizden... E, Tahliyeme dair bu karara uymanızı beklerdim ama e, bunu söylemeniz hoşuma gitti. Ben de umutlandım açıkçası sizin de anayasaya uygun hareket edeceğinize dair e, diye bir e, son sözünü böyle bitirdi aslında Mehmet Bey. Çünkü söylenecek her şey söylenmişti ve avukat hanımın da e, işte mahkemeye hitaben Tanrının adaleti vurgusuyla hani bizi böyle şeyler tehdit etmeyin bizim için esas olan tek şey anayasa. ...ifadesine karşılık... ...bence güzel bir... E, ...son söz oldu gerçekten ama... ...ne Mehmet Bey'in umduğu gibi... ...ya da ne de işte... ...öncesinde hatırlatılan... ...anayasaya bağlıyız... ...vurgusuna çok da uygun bir karar çıktığını... ...düşünmüyoruz açıkçası. Şimdi... ...tabii avukat arkadaşlar da sanıklar da... ...bu arada... ...bu anayasa 153'e göre... ...bu koruma tedbirinin uygulanması zorunluluğunu işaret ettikten sonra yine e, anayasanın 138. maddesindeki e, mahkemelerin bağımsızlığına değindiler. Ve dediler ki işte anayasa 138'de hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Dediler. Yine 138. madde çerçevesinde yasama ve yürütme organları ile idare bir anlamda 153. son cümlesini tekrar eder nitelikte ee, mahkeme kararlarını 153'te anayasa mahkemesi kararlarını işaret ediyor burada tüm mahkeme kararlarını uymak zorundadır diyor bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez diyor bu 138'de aynı zamanda en yüksek yani yargısal e, hiyerarşi demeyelim ama yargısal kararlar açısından anayasal denetim yapan bir anlamdaki anayasa mahkemesinin e, kararlarına ilişkin 153 son fıkrayı da içeren bir düzenleme yapıyor. Şimdi e, Bekir Bozdağ'ın üzere göre özellikle Adalet Bakanlığı yapmış bir bakan olarak e, bu kararla ilgili verdiği e, yaptığı değerlendirmelerin çok hukuka uygun olmadığını hatta siyasete de uygun olmadığını ve hukuk devleti anayasaya bağlı bir devlet açısından e, doğru olmadığını ifade etmiştik ve e, mahkeme başkanı da zaten e, hem e, bir avukat arkadaşı bu şekilde uyardı böylece de Anayasal düzenlemelerin, normların e, hukuk devleti açısından önemini bir kere hatırlattı. E, ben şimdi burada 138. madde ile ilgili şu düzenlemeyi görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz şeklindeki yani en üç milletin iradesini temsil eden e, parlamentoyla ilgili düzenlemeyi yine hiçbir organ, makam ki bu başbakanlık makamı olabilir, adalet bakanlığı makamı olabilir, cumhurbaşkanlığı makamı olur, merci ve kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve terkinde bulunamaz düzenlemesi var. Buna karşın zamanın başbakanı şu andaki Sayın Cumhurbaşkanımız ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın Can Dündar Erdem Gül ile e, ilgili anayasa mahkemesi kararı verildiğinde e, bu kararı doğru bulmadığını Saygı da duymadığını bu kararı, bunu olabilir, saygı duymayabilir. Biz de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını eleştiriyoruz, Anayasa Mahkemesi kararlarını eleştiriyoruz. Yargıtay'ın en üst ceza genel kurulu, hukuk genel kurulu kararlarını, iştahı birleştirme kararlarını eleştiriyoruz. Ama e, belleğimizi hatırlarsak, tazelersek, e, yani Sayın Başbakan o zaman dedi ki, On dördüncü ağ mahkemesine bu karara uymayın dedi. Uymazsanız ne olur? Ne çıkar bundan? Dedi. Uymayın bu karara dedi. Şimdi ben... Kararı tanımıyorum da dedi hatta. Yani tam bunu doğrusu şey yapmıyorum ama yani ben ben bunu saygı duymuyorum. Doğru da bulmuyorum dedi. Ama bu karara uymayın dedi. Uymazsanız ne olur dedi. Şimdi bu bunu söyledikten sonra söz gelimi... E, Ensparberoğlu ile ilgili yine enteresan bir şekilde tarih çok enteresan. Eee Candündar ve Erden ile ilgili mit tırları konusunda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği tutuklamaya ilişkin kararın bulunduğu dosyada karar veren Ensparberoğlu ile ilgili e, işte müebbet cezasını sonradan 25 yıla indiren 14. Ağır Ceza Mahkemesi e, bu mahkumiyeti verdi. Arkasından işte herkes eleştirdi. Dedi ki nasıl olur bu karar? Evet eleştirilebilir. E, bu karar e, hukuka aykırıdır. Yasaya aykırıdır. İşte, e, parlamenterlerin yasama sorumsuzluğuna aykırıdır. E, bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki işte, adalet yürüyüşü de başladı işte o ara. Dedi ki adalet yürüyüş adalet öyle dedi şeylerde sokaklarda yürüyerek aranmaz. Mahkeme kararlarına uyacaksınız dedi. Şimdi hem öyle hem böyle. Ben e, altanlarla ilgili anayasa mahkemesinin tutuklama tedbiri konusunda verdiği bu kararı e, uygulamayan ve bu ihlalin giderilmesi konusunda anayasanın ve anayasa mahkemesi kuruluş ve yargılama yasasının e, emredici hükümlerini yerine getirmeyen e, 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Sayın Cumhurbaşkanın o mitrler ile ilgili yaptığı açıklamadan cesaret aldığını düşünüyorum ve bunun da Türkiye'de anayasal e, sistem, hukuk sistemi ve hukuk güvenliği açısından e, giderek ne kadar tehlikeli bir e, e, Vadiye e, girdiğini e, ifade etmek istiyorum. E, buradan. E, zamanımıza çok az kaldığı için e, anayasayı bir kere delmekle e, bir şey olmaz e, anayasal ve hukuk güvenliği sağlayan e, düzenlemelere e, bir defa bir defa düzenleme bir defa ihlal etmekle bir şey olmaz demenin ne kadar tehlikeli olduğunu ve bunun e, ülkede hukuk güvenliğini ortadan kaldıracağını ifade edelim ve hukuk güvenliği için daha özenli daha dikkatli bir hukuk uygulaması temenni edelim. Geldiğin için Melike'ciğim çok teşekkür ediyorum. Gelecek programda görüşmek üzere hukuk güvenliği getiren günler diliyorum. Desim balu maçtık bu kuş kuğura